Fiintawallu fiinnallah la yuhubul kaafirin. Cudak Allahu Aladim. Vabillana Rasuluhu Nabiul Hashimul Kareem. Ya ilah alaamin, işlermiz aydınlık ihsan ile ya Rabbim. Bizleri iki cihanda aziz ile ya Rabbiim. Tevhid Sufhaniyen ile bizleri meyyeda ile ya Rabbim. Cümlemizi cennet ve cemalullah şeref ile şeref yab ve serfiraz ile ya Rabbim. Amin ve hormati seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alem. Serem Müslümanlar. Yıllarca evvel bir kere daha yine Rabbim lütfetmişti buradan. Size birkaç hususu intikal ettirme imkanını elde etmiştim. Aradan ancak yıllar geçtikten sonra Rabbim... İkinci bir defa daha karşı karşıya gelmeyi müyesser kılıyoruz. Ondan, her karşılaşmada, her mülakatta, her hak vakat intikal ettirmede, her söylemede ve dinlemede rızasını tahsile bizi muvaffak kılmasını diliyoruz, bizi rızasını tahsile muvaffak kılsın. Böyle yılda bir kere veya birkaç yılda bir kere bir cemaatin karşısına çıkınca veya bütün bir ömrümüz boyunca ancak bir kere çıkma imkanı bulunca, hayati bir noktayı, o cemaati intikal ettirmeyi düşünürüz. Ve bu bir ruh haletidir. Zannederiz ki bizden evvel bu meseleleri gelip anlatan olmadı. Biz bir kere anlatalım. Bazen de şöyle düşünürüz. Anlattığımız mesele ehemmiyetine binaen on defa dahi anlatılmış olsa yine anlatılmaya hakkı vardır binaen Ali, anlatmalıyız deriz. İşte bu ruh haleti içinde huzurunuzda bulunuyorum. Ve imanımın bana telkini, tesiri altında kalarak o zaviyeden sizler için lüzumlu bir husus intikal ettirmeyi düşünüyorum. Karşılarına çıktığım bir cemaate ilk defa verilmesi lazım gelen şey nedir? Herhalde onların ferdi, ailevi, içtimai durumlarına bakarak bu mevzuda karar verme mecburiyetindeyim. Herhalde onların keşme keşmekeşliklerine bakarak karar verme mecburiyetindeyim. Herhalde neslinin alabildiğine çırtkan, alabildiğine azgınlaşması karşısında, eli kolu bağlı insanımızın derdini idrak zaviyesinden onlara bir şey anlatma mecburiyetindeyim. 20. asırda insan, insanlık kıymetinden çok aşağıya, insanlık derecesinden, insanlık mertebesinden çok aşağıya düşmüştür. Sağda solda vasıtaların çarpıp öldürdüğü sair canlılar kadar ya ona bakılır veya bakılmaz. İnsan, ekrem-i mahluk olan insan, yaratıldığı günden bugüne hiçbir devirde bu kadar alçalmamıştır. Bu kadar hor ve hakir görülmemiştir. İnsana ait kıymetler asrımızda olduğu kadar hiçbir zaman ayak altına alınmamıştır. Zira insana sair canlılar gibi bakılmaktadır. Eşref-i mahluk olan insanla herhangi bir madde ve cisim arasında fark gözetilmeden bakılmaktadır. Allah'ın kulu, Hz. vesselamın ümmeti ve yeryüzünde Allah'ın halifesi olan insan, bir caddenin kenarında öldürülmüş bir kedi veya bir tavuk veya bir horoz veya da bir insan, işte bu derekiyem, böylesine aşağı bir duruma düşürülmüştür. İnsanın bu kadar horlanıp, bu hakir görüldüğü, insana ait kıymetlerin bu kadar yadırgandığı ve istenmediği bir devirden, İnsanımızı yeniden kendisine döndürmek, kendi şahsiyetiyle bütünleşmesini temin etmek, insana insanın kıymetli olduğunu anlatmak, Farsça ifadesiyle esrari hudi sözüyle, kendi benliğinin sırlarına kendisine aşina kılmak mecburiyetindeyiz. İnsan kendi benliğine yeniden aşina olacak. İnsan kendini yeniden fethedecek. Avâlimde pünhan olan her hakikati matvi bulunan bir hakikat olduğuna bir kere daha bakacak. Bu da ancak Hazreti Muhammed gözüyle olacaktır sallallahu ve sellem. Hazreti Muhammed'in adesesini gözüne koymayan insanı tanıyamayacaksın. İnsanı takdir edemeyecek. Onun elindeki kriterler insanı tartmaya, ölçmeye yetmeyecektir. Muhammedi bir gözle bakacak sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedi bir gönüllle değerlendirecek. Muhammed'i bir vicdanla meselelerin üzerine eğilecek, Muhammed'i hüviyetle arz-ı idare edecek ve dünyasına yeniden Muhammedilik verecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ben, içtimaimizin keşmekeşliği karşısında, gönüllerimizin hirbaniliği karşısında, ruhlarımızın derbederliği ve birşaniyeti karşısında, kendime göre en lüzumlu gördüğüm şey, Hz. Muhammed irfanı, Hz. Muhammed sevgisi, Hazreti Muhammed itaatim, Hz. Muhammed'in getirdiği şeyleri ihya etmek suretiyle insanımıza yeni bir hız kazandırma meselesidir. Size bunu anlatmayı düşünüyorum. Rabbim benim yüreğime derman versin, kalbime kuvvet versin, size de irfan-ı izan ihsan eylesin, meseleyi anlama muvaffak kılsın. Biz topyekün beşer olarak Hazreti Muhammed sevgisine susamış kimseleriz. Topyekün insanlık olarak Hazreti Muhammed'e itaat'a muhtaç olmuş kimseleriz. Topyekün beşer olarak hayatımızı Muhammedi düsturlarla tanzim etme mecburiyetinde kalmış kimseleriz. Evimizde, ocağımızda, bucağımızda Muhammedîlik tütmeye başladığı an beraberinde huzurda tütmeye başlayacaktır. Saadette tütmeye başlayacaktır. Beşer yavaş yavaş ondan ayrılmaya başladığı günden itibaren huzur ve saadet adını her şeyini kaybetmiştir. Ona yaklaştığı devirlerde de huzurun içinde yaşamıştır. Dünyası olmasa bile, maddeten perişaniyet içinde bulunsa bile kalbini korumuş, vicdanını korumuş, ve idminanına dokundurmamış, gönlü oturaklaşmış bir insan olarak ebedi bir huzur içinde yaşamaya muvaffak olmuş Allah'ın taufik ve inayetiyle. Gönülleri yeniden Muhammedilik mevzuunda heyecana getirmek. Yeniden Hazreti Muhammed Ali sallallahu ve selamı sevilir, sayılır hale getirmek. Yeniden evlerimizin en sevgili varlığı haline getirmek. Çocuklarımızın evde mütemadiyen muhaverelerinin mevzuu haline getirmek. Ailelerimize bizler arasında muhaverelerin mevzuu haline getirmek. Günlük dedi kudunun üstünden Evimizde burcu burcu kokan her şeyin Hazreti Muhammed olmasını temin etmek ekmekten, sudan, havadan daha çok muhtaç olduğumuz bir husustur. Muvaffak olabiliriz veya olamayız. Ben bir kere daha bir kapak kaldıracak. Hep beraber bu kapaktan arkaya Muhammed'i ufka, Muhammed'i sahile bakmaya çalışacağız. Neslimiz ve biz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselamı tanımıyoruz. Ben kasem ederim tanımıyoruz. ''Kasemle teminat veririm beşer, hatta onun hesabına koşanlar dahi Hz. Muhammed'i tanımıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem.'' ''Ve insan ancak tanıdığını sever ve sayar, İnsan ancak tanıdığına dil besse olur, gönül verir, bel bağlar. İnsan ancak evde tanıdığını bir bakıma mihraplaştırır, minberleştirir, ona teveccüh eder, onu vicdanında duyar ve onun soluklarında o duyulmaya başlar, tanırsa olur bunlar. Biz neslimiz, insanımız olarak Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın kıameti balasına uygun tanımıyoruz. Ona bir insan nazarıyla bakıyoruz. Bir devirde gelmiş, kendisine tahmil edilen vazifeleri yapmış, emirleri tebliğ etmiş ve sonra çekip gitmiş bir insan nazarıyla bakıyoruz. Bu zayıf nazarla baktığımız müddetçe Hazreti Muhammed'i tanımamız mümkün değildir. İsterse şeriat getireceğim diye Kur'an omuzun alsa, koşsa dahi Vallahi tanıması mümkün değildir. Tanıması mümkün değildir Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın. Onu görecek, silüetini daima sezecek evdem. Haneme sen mi geldin ya Resulallah diyecek, yer yer deliler gibi konuşacak. Ha benim teheccüdüm diyecek. Yatağından ok gibi fırlayacak. Seccadesine koşacak. Gönlü heyecan dolu essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyecek. Sokakta manen kalbi kırık bir çocuk gördüğü zaman "Pa sen Hazreti Muhammed'den mahrumsun. Gel sana onu anlatayım." diyecek. Elinden tutacak. Oturacak bir sürü gözyaşı dökecek. Biraz inleyecek, Biraz adahu vah edecek iniltileriyle çocuğun kalbine girmeye çalışacak. Hazreti Muhammed'e aşina gönül. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun irfanına ermiş bir gönül. İşte biz buna muhtaçız. İşin lafını yapma değil. Sancı çekmeye muhtacız, malımızla menalımızla dökülmeye muhtacız, bir yangın karşısında kendimizi hissediyor gibi o yangının içinden kurtaracağımız kimseleri kurtarmanın heyecan ve helecanını yaşama mecburiyetindeyiz. İnanıyorsak yaşayacağız onun, Hazreti Muhammed'e bağlıysak yaşayacağız onun, fabrikalarımız gidecek, evlerimiz gidecek, riyaseti cumhuriyet bize tevdi edilecek, düşünmeyeceğiz onun. Zira bari tarafta cayır cayır yanan neslimiz var. Onun içine inme yollarını düşüneceğiz ki, Muhammedî bir yoldur sallallâhu aleyhi ve sellem. Magazinin yoludur, siyerin yoludur. Muhammedî bir gönül. döven elsiz, sövene ve gönültür. Muhammedî bir gönül istiyoruz Sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece ve sadece imanın aşık olsun. Meydana imanlı bir neslin gelebilmesi için lazım gelen her türlü şeyi yapsın ve her meşakkate katlansın, her tehlikeyi göğüslesin ve bu mevzuda fevkalade tehalük göstersin. Rabbim bizi böyle eylesin. Rabbim dizimize derman, kalbimize derman lütfeylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i evvela tanıtma mecburiyetindeyiz. Doğduğu günden kıyamete kadar meydana gelecek bütün hadiseleri gören, bilen bir Hz. Muhammed'i tanıma mecburiyetindeyiz ve tanıtma mecburiyetindeyiz. Bir ekranın başında oturup da alemi seyrediyor gibi, her şeyi görmüşlük içinden. benden sonra 30 sene hilafet devam edecek, ondan sonra melikler zuhur edecek, daha sonra da zalim melikler zuhur edecek, dediği gibi, haber verdiği gibi çıkmış olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı tanıma mecburiyetindeyiz. Kıyamete kadar zuhur edecek, bütün fenlere dair söylenmesi gereken her şeyi söylemiş olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselamı, o söylemişliği içinde tanıma mecburiyetindeyiz. Yatmaya ait keyfiyetten su içmeye ait keyfiyete kadar, ondan yemeklerimizdeki havaya kadar yediğimiz içtiğimiz şeylerde adeta tuz ve tat olmaya kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselamı tanıma mecburiyetindeyiz. Siz tabibin ilmine irfanına kulak verdiğiniz zaman size Muhammedi yatışı tavsiye edecektir. Yine tabibin ilmine irfanına kulak verdiğiniz zaman size Muhammedi su içmeyi tavsiye edecektir. Yine tabibin nabzına kulak verdiğiniz zaman hayatı Muhammedi hiyete tanzim etmeyi tavsiye edecektir size. İçkiden kaçınmayı tavsiye edecektir. Sigaradan kaçınmayı tavsiye edecektir. Muhammed'i olmayan her melanetten kaçınmayı size tavsiye edecektir. Habip bunu söyleyecektir. Bu ne demektir? Kıyamete kadar cereyan her hadiseyi önündeki bir kitaptan okuyor gibi okuyup, bize haber veren Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, elhak gönüllerin kendisine açılması gereken bir insandır. Kafalara taht kurması gereken bir insandır. Gönüllere hakim olması gereken bir insandır sultanlara taç giydiren insana tabi olacak ve ona gönlümüzde yer verecek, beyin fakültelerimizde ona yer hazırlayacağız. Sultan Ahmet Cennet Mekan, aleyhirrahmetü vel gufran hazretlerim, dün de yine bir münasebetle arz ettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayağını bastığı bir cisim, camit bir cisim, mukaddes emanetlerle İstanbul'a kadar getirilmiştim. Yavuz Sultan Selim, aleyhirrahmetü vel gufran hazretlerim, bu mukaddes emanetleri yüzüne gözüne sürerek İstanbul'a kadar getirmiştim. Bu Efendimiz'in kılıcı deyip öpüp başına koymuş. Ve o kılıcın arkasında Efendimiz'in silüetini görmeye çalışmıştım. Bu da Efendimiz'in takunyasıdır demiş öpüp başına koymuştum. Ve onun arkasında opak ayağı, arş-ı azama yükselen ayağı, yıldızlarda kaldırımlar üzerinde gezer gibi olan ayağı, kamera ayağı altında, atın ayağının altında kalan bir hilal gibi, bir nal gibi, alan ayağım. O ayağın bastığı öpüp başına koyuyor. Onun arkasında da mukaddes ayağın siluetini görüyordum. Ve devir Sultan Ahmet devrine gelincem, O Sultan Ahmet camiini yaptırtan Sultan Ahmet devrine gelincem, O mübarek ayağı yesemim, alsa koklatamım. Gözünün üstüne mi bağlasa, ne yapsa ki ona hakkını verse diye düşünüyorum. Ve sonra krallara taç giydiren Osmanlı hükümdarım, O ayağı tuttuğu gibi tacına sorguç yapıyorum. Ve arkasına da şu mısraları yazıyor. ''Nola tacım gibi başımda gezdirsem kademi pakin ol fahri rüsülün.'' Peygamberlerin iftihar ettiği o sultanı zişanın ayağını, tacım gibi kıyamete kadar başımda gezdirsem temennisini izhar eden, Sultan Ahmet cennet mekan, Hazreti Muhammed'i tanıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Tanıdığı için ona ait hatıralarla meşbu bulunuyordum. Seviyor ve sayıyordum ona ait her hadisenin arkasında O'nun mübarek hayalini müşahede eder gibi oluyordum. Bu, aleyhissalâtu vesselâm'a karşı bilmeden ötürü alaka duymanın ifadesidir. Siz neslimize Hz. Muhammed'e öğrettiğinizi iddia edebilir misiniz? Hani tababete ait her meseleyi bilen Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselâmın, tıp ilminin en muhkem kaidelerini değişmeyecek şekilde getiren, vaz eden Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselâmın, Mevzum bu değil ki ben bu mevzuda size misaller arz edeyim. Ama bunu çeşitli yerlerde, çeşitli vesilelerle arz ettim biliyorsunuz. Hem de senin en rası, en rasin sağlam prensiplerini getirip koyan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın, İstitmayının hiç tezelzül görmeyen, sarsılmayan, en sağlam stilini kendi ümmetine takdim eden Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın, terbiyenin ve psikolojinin. Cemaati, cemiyeti adına, ümmeti adına, en rahatsız ve tecrübelerden geçmişinim, ümmetine takdim eden Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı neslinize tanıttırdınız mı? Evinizde çocuklar hareket ederken Muhammed, Muhammed diye koşuşuyorlar mı? Sevdirebildiniz mi acaba onun? Hani sizden daha çok sevebiliyorlar mı? Siz olmasanız da olur ama Hz. Muhammed olması olmaz diyebiliyorlar mı? Onların gönüllerinde bu aşkı, bu heyecanı meydana getirebildiniz mi? Medine burunlarının ucunda burcu burcu tütüyor mu? Ve giderken de, oraya giderken de, gidememenin heyecanını kalplerinde yaşıyorlar mı? Nasıl ve nice yüze geliriz Ya Rasulallah? Memleketimiz cayır cayır yanarken nasıl seni ziyarete cesaret ederiz Ya Rasulallah? Dinsizlik bir sel gibi akarken, ortalık acife batarken, Memleket cayır cayır yanarken, vatan evladı itfaiye memuru beklerken, nasıl geliriz ya Resûlallah dedirtebilecek kadar çocuğunuzun gönlüne hassasiyet kazandırdınız mı acaba? Kazandırmadıysanız, ona karşı vazifenizi yapmadınız demektir. O, anarşist olmaya müheyyah, namzet demektir. Serkeş ve serseri olmayan, kan dökmeye namzet demektir. İnsan Hz. Muhammed Vesselam, her şey gibi. Tanıdığı müddetçe sevecektir. İtaat arz etmedim size. Tanıdığı müddetçe sevecek ve dilbeste olacaktır. Onun her ölümünü duyduğu zaman yeni evimizden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cenazesi çıkıyor gibi, o taze ölünün başında oturacak ve bir sahibi gibi üç kira üç Ne zaman Hazreti Muhammed öldü sözünü duysam sanki ufkumuz yeni karardı gibiyim sanki güneşimiz yeni battı gibi, kasvetli bulutlar afakımızı sardı gibi, içinde bir kasvet, bir bulantı duyacak ve cenaze evimizden yeni çıkıyor olmanın heyecan ve helecanı yaşayacak. Bunu vereceksin çocuğun kalbine, kalbini Hz. Muhammed'le dolduracaksın sallallahu aleyhi ve sellem, ta başka eracif çör o kalbe yerleştirilmesin, Rabbim bize insaf ve izan ihsan eylesin de tepeden tırnağa, sevgi babında bu anlayış ve bu aşk ve bu heyecan meydana gelmiştim. Size çocuktan ve yaşlıdan misaller intikal ettireyim. Aleyhissalatu vesselam, eline geçen her şeyi dağıtan bir insandım. O dünyada bir misafir olduğunu bir lahza hatırından çıkarmadım. O göklere namzet bir insandım. Miraçlar numunesini gördüyüp, Bizzat müşahede ettiği yolculuğa bir gün ebediyen çıkacak ve bir daha geriye dönmeyecektim. Bir ağacın altında duruyor gibi dünyada istirhat buyuruyordum. Muhakkak ikameti sona erdikten sonra göç edecek ebediyen Allah'ın huzuruna gidecektim. Zaten göklerin etekleri de mücevherlerle dolmak için bu şerefli misafiri intizar ediyordum. Rab kendi rahmetinden ayırıp yaptığı bu müstesna abideye karşı da anlayamayacağımın şekilde değişik bir alakası vardı. Süleyman Çelebi bu alakayı ifade ederken ben sana aşık olmuşum sözüyle anlatır. Evet belki Allah'a aşık olmaz. Fakat katiyen Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı seviyordum ve çok seviyordum. Hazreti Muhammed'im daima huzurunda bulundurmak, daima kurbu huzuruyla teklim ve teşrif etmek göre göranlıyamayacağım şekilde derin bir mana ifade ediyordu ama biz bunu idrak edemiyoruz. Gökler onu bekliyor, onu intizar ediyordu ama Aleyhissalatu vesselam sırf bizim için, bizim içimizde duruyordu. Onun için dünyaya, dünyanın malına, ömen alına mütenezzil değildim. Eline geçen her şeyi gönüllere girmek için bir anahtar olarak kullanır. Onunla gönülleri açar ve gönüllere girerdim. Bir gönlü açması için sırtındaki tek entarisim. o gönlü açmada bir anahtar olarak kullanılacaksa o entari onun sırtına giydirir ve onun gönlüne giriverirdi aleyhissalatü vesselam. Bir başkasının gönlüne girmek, evindeki tek bardak sütü içirmekle olacak ise o bir bardak sütü içirir onun gönlüne verirdim. Bir başkasının evindeki sadakayı vermek suretiyle gönlüne girecekse girerdim. Ve ondan sonra da ona la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah dedirtirdi. Gönülden sıdk ile söylemeye Allah bizi muvaffak eylesin. Onun için çok defa aç kalırdı ve susuz kalırdı. Benim arz edeceğim şey odur. Bu yüce kamet tarzedeceğim arz edeceğim şey odur. Ve işte böyle aç kaldı, susuz kaldığı günlerden bir gün evinde evrad-ı ile meşgul ve meşbu bulunuyordum. Derken kapısı vuruldu. Kapıyı açan kapıyı açınca upuzun, tertemiz bir kamet, Peygamberlerden sonra insanlığın en büyüğü olan Sıddıkiyat makamının sultanı Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık'ı kapının önünde beklerken gördüm. İçeriye girdim. Allah Resulü sordum. Ya Abâ Bekir bu saatte buraya gelmenize vesile nedir? Nedir sizi buraya getiren? Anam babam sana feda olsun. Evde yiyecek bir şey bulamadım. Acaba Peygamberin evinde bir şey var mıdır dedim. Buraya kadar geldim bir lokma bulalım diye. Onlar orada otura dursunlar. İki sabırlı insan, iki sadık insan, iki yarı vefadar, mezarda dahi birbirinden ayrılmayan iki dol, orada oturadursunlar, kapı üçüncü defa verir. Kapıyı açınca ufuzun, iki metreden daha uzun büyük Ömer, maddesiyle manasıyla büyük Ömer, İslam'ın yüzünü güldüren büyük Ömer, kapının önünde elif gibi dimdik durmaktadır, doğruluğunun timsali dümdüz durmaktadır. Kapağı açılır, içeriye girer. Ya Ömer bu saatte buraya gelmenize vesile nedir? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Evde ağzıma koyacak bir lokma bulamadığım için peygamberin evinde bir şey vardır. O peygamber onun da damadıdır, evvelkisinin de damadıdır. Peygamberin evinde bir şey bulabilir miyiz diye kalktım buraya kadar geldim. Bir lokma ağzıma koyayım diye. Sıkıntılı günlerdir. Bütün varlığın İslam yolunda kullanıldığı, sarf edildiği günlerdir. Tırmanma şeridinde yukarılara doğru tırmanıldığı gündür ve devirdir. Sırtta ve sinede her şeyin döküldüğü gündür ve zamandır. Onun için elde avuçta bir şey kalmamıştır. Ve otururlar, bir aralık Resul ü Ekrem'in kafasına esiverir. Dün Ebu'l-Haysem-i bahçesinden geçerken, şu üç beş sene evvel, Akabe'de Rasûl-ü elini sıkıp da buyur ya Rasûlallah sinemizde sana yer hazırdır diyen 14-15 yaşındaki delikanlın veya 20 yaşındaki delikanlın bağın yanından geçerken, bağında hurmalar görmüştüm, gece geç saat olmasına rağmen oraya kadar gidelim, kendisinden isteyelim derlerdi. Ve kal Ebu'l-Heysem-i evine kadar gelirler. Siz bu evde bir çocuğun Resul ü Ekrem'e karşı nasıl alaka duyduğunu seyredin. Kapıya yanaşan Ömer, gür sesiyle seslenir, Ebel Heysem, çocuk yatakta yatıyordur gece. Baba, resul Ekrem'in en sadık dostu, Ömer bizim evimize geldidir. Yat oğlum bu saatte Ömer, ne arar bizim kapının önünde? Allah! Allah! Biraz sonra onların o ince, o iç yakıcı sesiyle, Ebu Bekir kapının önünde seslenir, Ebel Heysem, Baba, resul Ekrem'in en sadık dostu, kayınpederim ve mağarada arkadaşı, İlk Müslüman olan, Müslümanlığın ilki, Ebu Bekir kapımıza geldi. Ya evladım, Ebu Bekir ne arar burada? Biraz sonra Resul Ekrem, bam teline dokunur gibi evel heysem diye seslenir. Çocuk artık babasına sormayı beklemeden, yerinden ok gibi fırladığı gibi kendisini kapının arkasında bulur. Sürmesini açar buyur ya Resulallah der. Yedi sekiz yaşında bir çocuktur. Yedi sekiz yaşında bir çocuk, Sesine soluğuna aşina ve hayran resulullahın, Kudumuna hayran resulullahın, evine şeref vermesine hayran ve hayıskar resulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem. Zira o evde o çatının altından hep muhammed denmiş, resulullah denmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Muhabereler resulullahla başlamış, resulullahla bitmiş, ve resulullahla devam etmiş. Çocuğun kafasını öyle girmiş ki. Yollar Resulullah'a uğramadan cennete girmez. Mizan da o görülmeden cennete girilmez. Sırat'ta ona uğramadan insan cennete giremez. Onun şefaat beratını almadan, Resul-ü Ekrem'e cennete giriş pasaportunu bize ettirmeden cennete girilmez kafasına öyle yerleşmiş. 7-8 yaşındaki çocuk ve ilk defa şimdi hatırıma geliyor. Babası da 5-10 sene evvel ondan biraz daha yaşlıyken Yine öyle ok gibi fırlamış. Resul Ekrem'e narına sarılmış. Şu adama biat edin demişti. Bir çocuktu. Babası nasıl isem, nasıl heyecan duyuyorsam, arada yıllar geçen onun 7-8 yaşındaki çocuğu aynı heyecan ve aşkla Resul Ekrem'e karşı bir bağlılık hisseder. Zira kafasında Allah peygamberinin irfanı vardır. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı tanımaktadır. İnsan bildiğini sever. Ve insan bilmediği şeye düşmandır. Neslimizin Allah'a ve Resulullah'a düşmanlığının altında sadece Allah ve Resulullah'ı tanımaması vardır. Yani neslimizin Marksist ve Lelilit olmasının altında sadece cehaleti vardır. Bilgisizliği vardır. Gölgüsüzlüğü vardır. Eşya ve hadiseleri tanımaması, Allah'ı ve Peygamber'i kendisine tanıtmamamız vardır. İşin katili kimdir? Bu büyük cinayetin canisi kimdir? Kemiklerine kadar bir nesle Allah hesap soracaktır. Bana benim babama, babamın babasına, onun babasına Allah hesap soracaktır. Gönüllerin sultanına, sultanların sultanına, kalplerin hayatına, ukde-i hayatiyesine niçin gönülleri uyarmadınız? Ona karşı kalpleri niçin aşina akılmadınız? Allah soracaktır bunu Celle Celaluhu. Ve neslimizin azgınlaşmasının, taşkınlaşmasının altında da haddizatında bu vardır. Kalpler itminansızdır, manaya ve irfana susamıştır, Hz. Muhammed irfanına susamıştır. Tatmin olabilmek için yeni yeni yönler ve yöntemler araştırmaktadır. Ve bulduğu her şey başına bin bela bin gail olmaktadır. Ve bir de bir yaşlının bu mevzudaki heyecan ve helecanına bakın, Uğut Muharebesi olmuş. Nice Servilevan canlar Uhud'da dökülmüş, budanan biçilen güller gibi vermiştim. resul Ekrem'in de benzi solmuştum. Temiz Hamza'nın temiz cesedini gözyaşlarıyla yıkarken, cennetlerden gelen mukaddes kevserlerden daha mukaddes Abu hayatla yıkarken, amca amca deyip üzerine ağlarken, onun da rengi benzi solmuş, kolu kanadı kırılmış, Medine'ye öyle dönmüştüm. Her sokakta ağlayan vardı hak erlerine ağlayanlar vardı. Hazreti Muhammed'in cemaatine ağlıyorlardı. Gökte meleklerin kendilerini alkışladığı bir cemaate ağlıyorlardı. Hamza'nın da çocukları vardı. Ama Hamza'nın kapısında ağlayan yoktu. Resûl-i yıkılmıştı ki, اَمَّا هَمْزَتُوْ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُوُ buyurmuştu. Sa'd ibn-i Muaz, huzurunda oturuyordu. Hamza'nın ağlayanı yok demişti. Hamza'ya da ağlanmasını istiyordu. Gönlü çok kırıktı. Gitti bütün Ansar'ın kadınlarını topladı. Hamza'nın kapısı önünde bir tahşidat yaptı. Ağlayın Peygamber'in amcasına dedi. Kadınlar dövüne dövüne hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Gitsinler artık yeter dedi. Ondan sonra adet oldu. Her Müslüman cenazesi olunca önce Hamza Hamza diye ağlıyordu. Ondan sonra da kendi cenazesine ağlıyordu. İşte Peygamber sevgisiyim. İşte Peygamber'e karşı alaka duymam. İşte gönüllerin peygambere karşı hışkar olmasın. İşte Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın evlerde, evlerimizin içinde, vesilenelerimizde bizim için her şey bulunmasın. Rabbim kapalı kalplerimizi açsın. Yüz yüzü suyu hürmetine kainatı yarattı o müstesna kıyametin. Bize boyuna göre tanımaya muvaffak eylesin. Müessir eylesin. Aziz Müslüman. Sadece sevgi babında dursam belki saatlerle duracak ve sadece bu hususun etrafında inayla kuyu kazıyor gibiyim, derinliğine inmeden, ben kendi boyuma göre anlatıyorum, sattı olarak anlatabileceğim bunu. Fakat size sırasıyla arz ettiğim hususların hepsine temas edebilmek için, bu husus üzerinde bu kadar, kısaca duracak ve ikinci hususa intikal edeceğim. Hz. vesselamın sevgisi gönlümüzde hakim ise, Kur'an bize diyor ki اِنْ kuntum تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّرْعُونِ يُحْبِبْكُمُ Eğer Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'la münasebetiniz ve alakanız varsa bana ittiba edeceksiniz diyor. Sevgi, ittiba ve iktida etmeyi gerektirmektedir. Seviyorsanız Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yolunu yol olarak intihap edeceksiniz. Sistemine saygı duyacaksınız. Hayat tarzını benimseyeceksiniz. Zira ben görüyorum ki Etrafımda mücrim olmama rağmen, bir müfsid olmama rağmen, benim fesadatımı ve benim cürümlerimi bilmeyen bir kısım kimseler, sırf bana karşı duydukları saygıdan ötürü benim elbisemin renginde elbise giyiyorlar, benim külahım gibi başlarına külah koyuyorlar, ayakkabımın rengini takip ediyorlar. Eğer biz Hazreti Muhammed'i seviyorsak, nerede Muhammed'i renk, nerede Hz. Muhammed ifade eden havam, Nerede Muhammedi heyecanla meydana gelen atmosfer? Nerede bütün bunlar? Soracak Allah Celle Celalu. Seviyorsanız itibar ve itiday dedikleriniz. Büyük kadın Rabi Adiyem. Bu mevzudaki şaşkınlım. Daha doğrusu anlaşılmaz ifade ederken şöyledir. derim: Ta'asilillah wa anta tuzhiru hubbem. Hada al amri fil f'ala badiyum. Lo kan hubuka sadqa na ta'atan. Inna al muhibbi man yuhib Allah'a isyan ediyorsun. Resul-i Ekrem'i tanımıyorsun. Sonra da sen diyorsun ki ben Allah'ı seviyorum. Sonra da diyorsun ki Hazreti Muhammed Allah'ın Resuludur. Sonra da diyorsun ki ben onun yolunu istiyorum. İsyan ediyorsun. Baş kaldırıyorsun. dinin emirlerine karşı serkeşlikten bir an fariğ olmuyorsun. Bununla beraber diyorsun ki ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum. Eza'l amri fi'l fi'ali bedi Hayatıma, hayatı bana verene kasem ederim ki, çok anlaşılır şey değildir. Bu bir tenaküzdür, bir anlaşılmamazlıktır, bir idraksızlığın ifadesidir bu, böyle şey olmaz." diyorum. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا تَعْتَمْ Eğer muhabbetinde sadık isen, gerçekten seviyorsan inkiyat edeceksin, itaat edeceksin, dilbeste olacaksın, gönül vereceksin, arkasından ayrılmayacaksın, اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِعُ Çünkü seven sevdiğine tabi olur, seven sevdiğine uyar, seven her şey ile sevdiğine benzemeye çalışır. Kaşıyla, gözüyle, diliyle, dudağı saçıyla, başıyla, eliyle, ayağı seven sevdiğine benzemeye çalışır. Eğer Rasûl-ü e karşı sevginiz ve alakanız varsa ittiva ve iştiza edeceksiniz. Aziz Müslüman! Gönüller, resul Ekrem sevgisini aç ve susuzdur. Evvela bu sevgiyi o gönüllere yerleştirme mecburiyetindeyiz. Bunun için müesseseler, misyonlar kurma mecburiyetindeyiz. Evlerimizle, ocaklarımızla bu iş için açılma mecburiyetindeyiz. Marif yuvalarımıza inme mecburiyetindeyiz. Bu işin sancısını çekme mecburiyetindeyiz. Mecburuz buna. Yoksa gönül hayatında bir dirilme bizim için bahis mevzu değildir. Bir kısım şarlatanlıklar görebilirsiniz. Sokaklarda çırtkanlıklara şahit olabilirsiniz. Muhammed olmayan sallallahu aleyhi sellem duvarlarda bir kısım yazılara, sloganlara şahit olabilirsiniz. Hazreti Muhammed'in yolunda, izinde rastlanması mümkün olmayan şeyleri görebilirsiniz. Ama hiçbir zaman Muhammediliği göremezsiniz. Onun sevgisini gönüllerde ihya etmedikten sonra ve her sergi onu temsil eder bir halife haline getirmedikten sonra Muhammedilik bizim için bahis mevzu değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hale gelen her fert ateşlenmiş gibim. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama iktida edecek ona tabi olacaktır. Zira sevgi ittiba etmeyi, zira sevgi inkiyat etmeyi gerektirir. Seviyorsanız ittiba ve iktida edeceksiniz. Hazreti Ömer'in nasıl bir kıyameti bale olduğunu anlatmaya lüzum var mı? İhtiyaç hisseder misiniz? Marksistlerlerin ister da diyorlar ki Müslümanlar içinde iki halife yetişmiştir ki bu iki halifenin kabına kimsenin ulaşması mümkün değildir. Diram. Bizim serflikten sonra kölelik, kölelikten sonra kapitalizm, kapitalizmden sonra efendim sosyalizm, sonra komünizm ve proletarya diktatörlüğü. Bütün bunlarla hulyasını yaptığımız ve kendi hayalimizde ütopik dünyalar kurduğumuz, onu intizar ettiğimiz dünden bugüne Sistemi bizzat kurmuş ve yaşamışlardı. En fakirinden en zenginine kadar huzur içinde yaşamışlardı. Emniyet içinde yaşamışlardı. Kan dökülmemiş ve cana kıyılmamış. İşte bu devreyi hazırlayanlar, Bu devreyi idare edenler Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhum'dur. Hazreti Ömer müstesna bir kıamet. Müstesna bir dimak. Resulullah ekam aleyhi vesselam buyururlar ki: "Benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdum." Siz bununla bu mezruh ile Hazreti Ömer'in boyunu ölçmeye çalışın. Ve buyururlar ki bana mana aleminde süt takdim edildim. İçtim içtim. İliklerime kadar kandığımı hissettim. Bakiyesini de Ömer'e verdim. Derler ya Resulallah tevhili nedir? Buyururlar ki ilim, ilmiyle dünnim. Ve bir başka zaman buyururlar ki Halk bana arz olundu, ümmetin fevç fevç geliyordum. Sırtlarında gömlekler vardım, Örtüler vardım. Kimisi göbeğinde kimisi daha yukarıda kimisi memesinde. Ömer geldiğinde bana baktım ki örtüsü başından aşkındım. Ya Rasulallah bunun tevili nedir? Buyurdular ki Allah Resulü sallallahu sellem iman. Bu da imandır. Ömer o kadar imandım, o kadar irfanlım, o kadar izanlı ve o kadar bir bir insandım. Bakın Resul-i Ekrem'e sırf ittiba ve istidat için Hacerül Esved'i öpüyor kendi devrinde. İran İmparatorluğunu tutmuş böyle sarsmış, çatır çatır çatır diyerek yıkılan İran İmparatorluğu karşısında hakim Ömer. Hireklius'un ordularını bozguna uğratmış ve İslam mücahitlerinin orduları Anadolu işlerinde koşuşmaya başlamış. İslam Leventlerinin haykırışları ve naraları Anadolu sinesinde duyulmaya başlamış. İşte bu devirde Hazreti Ömer iki müklün başını sokmuş, Hacerül Esvedi Hacerül Esadi öpmeye çalışıyorum. Ve öperken arkasında da Hazreti Ali bulunuyor. Allah'ın peygamberinin halifesinin arkasında Allah'ın peygamberinin damadı bulunuyor. Hazreti Ömer öperken taşı şöyle diyor. Ya Hacar, inni alamu annaki Hacer, la tanfa'u ve la tadur. Le'alla enni ra'aytu Resulullah'i yuqabbiluk, wallahi ma qabaltuk au kama qala. Ey taş, biliyorum ki sen bir taştan ibaresin. Ne faydan olur ne de zararın olur. Eğer Resul-ü Ekrem, i seni öperken görmeseydim ben seni öpmeyecektim. Kayıp bir rivayettem. Geriye döndüğünde Hz. Ali'yi beklerken bulur. Ya Ömer, eğer o taşta olanı bilseydin bu sözü söylemezdin. Hazreti Ömer de kaldırır der ki: "Levla Ali, helake Ömer. Ali olmasaydı Ömer helaka giderdim." Zira Resul-ü Ekrem'in tazim buyurduğu bir meseleyi tahkir ifade eder bir sözle aldım. Ama bu sonu zayıftır. Kavi olan rivayet vaytodur ki Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerim Aleyhissalatu vesselam sırf Hacerü'l Esved'i öptüğü için öpüyor ve ona karşı saygı duyuyordum. Peygamberi seviyordum. Sevdiği her şeyde ona itibar ve ittida ediyordum. Biliyordu ki ona muhalefet insanı baş aşağı götürür. Biliyordu ki ona muhalefet içinde ne fertini, ne ailevine de ictimai dünya kurmak mümkün değildir adım adım Resul-i Vesselam'ı takip ediyordum. Ve inceliğine uygun şu hassasiyeti dinleyin. 20 defa anlatmışımdır. Hazreti Ömer'in inceliğine uygun şu hassasiyeti dinleyin. Halife derken, devrin başbakanlığını, meclis başkanlığını, reisi cumhurluğunu şahsında toplamış, tevhidi bu makamda dahi temsil eden, Allah'ın bir Hakk'ın halifesi, Hz. Muhammed'in bir Hakk'ın halifesi bir insan. Halife olduğu devirde Hz. Ömer. Sadeliğinden ve saffetinden hiçbir şey kaybetmeden yaşamıştır. Nasıl Efendimiz onların içindeyken, dukturu bir aşk ve heyecanla Efendimiz'e karşı saygı duymuştur. Ondan sonra da aynı saygısı devam etmiştir. Nasıl vefat ettiği zaman beyni döndüm, nasıl bakışları bulandım, nasıl ne yapacağını bilemez hale geldim, Nasıl şaşırdım? Nasıl kılıcını yarıya kadar kabzasından çıkardım? O ölmez, ona kim öldü derse kellesini keserim diyordum. Aynı heyecanı hayatının sonuna kadar yaşadım. Resul-ü Ekrem'in sonuna kadar yaşadım. Ailelerinden birisim veya kızı Efendimizin zevcesim. Babacım, misafirleri karşılarken, şöyle vefteri karşılarken güzel bir elbisen olsa da, onu giysen öyle karşılasan. Güzel bir elbisen olsa artık şu fütühattan sonra kaşlarını çattı çok müteessir oldum. Kim bilir belki de kalbinden şunları duyuyorsun, şunları geçiriyordum. A kızcağızım, sen bende nasıl bir indirap gördün ki Resul-ü Ekrem'den ayrılmışlığın ifadesi olan bir şeyi bana tavsiye ediyorsun? Hangi eyniliği gördün ki bana Resul-ü Ekrem'in yolunun dışında bir tavsiye ile geliyorsun? Babacığım şöyle görünümlü, şöyle görkemli ol diyorsun. Duvarın dibinden geçiyordum. Dalgındı belki. Minbere çıkmanın heyecanlarını yaşıyordu iliklerine kadar. Halka nasihat edeceği şeyleri düşünüyordum. İlah kendisini düşündürüyordum. Resul-ü Ekrem'e olmanın heyecan ve heyecanı içindeydim. Nasılsa dalgındım. Hz. Abbas'ın duvarının dibinden geçerken, ancak omuzuna bir iki damla kan damladığı zaman, kimin duvarının dibinden geçtiğini veya işte nasıl bir duvardan kendisine neyin geldiğini ancak o zaman hissetmiştim. Geriye dönmüş sırtındaki ridayı atmış, ayrı bir lida sırtına almış, biraz da gecikmiş olarak Cuma'ya gelmiş, minbere çıkmış ve hutbesini irad etmiştim. Söyleyeceği her şeyi söyledim. Hutbede cemaata duyurulması gereken şeyleri duyurdum ve sonra da şunu duyurdum. Ey cemaat dedim, Müslümanlara eziyet ediyorsunuz. Ben evimden çıktım, falan binanın yanına geldiğimizde, duvarın dibinden geçerken Omuzuma benim duadan kan damladım. Ben de oğlu tuttuğum gibi kopardım aşağıya attım. Ve sonra da gittim evvel üsemi değiştirdim camiye geldim. Gecikmiş oldum. O sözlerini bitirmişti ki çok sevdiği birisi bir sima halkın içinden kalktı. Yavaş yavaş ona doğru geldi rengi benzi kaçmıştım. Bunu hemen tanıdı. Peygamberin amcası Hazret Abbas'tı. Onu çok severdim. Onsuz yağmur duasına çıkmazdım. Onsuz yolculuğa gitmek istemezdim. Ondan bir rahsa ayrılmazdım, daima onun yanında dururdu, bu peygamberin amcasıdır derdim, ondan ayrılmazdım. Ya Ömer dedim, ne yaptın dedi sen, oğlu ben bu gözlerimle gördüm, Resul-ü Ekrem kendi elleriyle yerleştirmişti onu. Ömer'in ayaklarının bağı çözüldü ve minberden aşağıya yıkılıverdim. Soluyordu, heyecan soluyordu. Heyecanları kısağına gelmiş, kendisini boğacak hale gelmiştim. ...soluklarına kulak verince şunları söylüyordum. Ya Abbas, ben şimdi gidecek o duvarın dibine yatacağım. Sen benim bu kir işe o temiz yüzüne... ...bu yüzüme ayağını koyacaksın. Peygamberin eliyle yerleştirdiği oğlu yerine yerleştireceksin. Ben de ancak ondan sonra bu başımı yerden kaldıracağım diyordum. Ince saygın. Koca Peygamber halifesim... ...camiden sonra herkesin görebileceği, duyabileceği şekilde... Geliyorum putun bir duvarın yanına uzanıyorum. Ve Hazreti Abbas onun başının üstüne çıkıyorum. Ve eliyle alıyor Ekrem'in yerleştirdiği oğlum. Demir parçasını teneke parçasını oraya koyuyor. Demir parçası da olsa teneke parçası da olsa Allah Rasulunu eliyle yerleştirmiştim. Allah Rasulunu bu Kur'anı bizim içimiz eliyle yerleştirdim. Sen o heyecanı duydun mu çocuğunun kalbinden atılırken? Kalbin buna yabancı kılınırken, peygamberine çölbedevisi denirken, Kur'an Arapların düzmesi diye söylenirken, Allah'a hakaret edilirken, sokaklarda salma gezen bir kısım eşkıyanın din ait mukaddesat istihfaf ederken aynı heyecanı duydun mu? Duymadıysan Hz. Muhammed ile münasebet adına neredesin sorabilir miyim? Paslı bir tenekeyi söktüğü için, onun yerini değiştirdiği için, o yerine konsun diye başını taş olarak kullanan Hazreti Ömer, sana bu davranışıyla ne anlatıyor? Her biri bir elmas sütun olan Kur'an'a ait hakikatler, kırılası bir kısım eller tarafından, derbeder olası pis eksat tarafından, yıkılası ruhlar tarafından, dökülüp dökünüp yerlere atılırken, ve bir neslin alabildiğine taşkınlığı ve çığırtkanlığı hazırlanırken, sen Samit'in faalinde sadece seyrettin, tekyede seyrettin ölü gibiyim, zaviyede seyrettin ölü gibi, Kabe'yi tavaf ederken seyrettin ölü gibi, Ravze'ye giderken seyrettin ölü gibi, bu da benim neslindir deyip sahip çıkmadın. Var mı şunun içindeki, şu ilahi name ve mesaj içindeki hakikatları anlayacaksın, bu mesaj ki Allah bunu size gönderdi, anlayasınız bu mektubu okuyasınız diyem. var mı bunun içindeki hakaik anlayacak insan? İşte Rabbinizin gönderdiği mesaja karşı bu kadar alakalısınız. Devlet ricalinden birisi bir name göndersem ve yabancı bir dilde göndersem, İngilizce, Fransızca, Almanca göndersem, sırf devlet ricalinden o kimsem, ondan gelen o nameyi anlamak için siz o yabancı dil öğrenirsiniz. Onu tercüme edersiniz. Size gelen o her yerde okumaya çalışırsınız. Gökleri ve yeri yaratan, kalbinizi elinde tutan, soluklarınıza afar veren, her nefes alışverişte iki defa hayatınızı başlayan Hazreti Allah Celle Celaluhu. Hazreti Muhammed gibi en emcet, en şef kuluyla size gönderdiği bu muhteşem nahameye karşın Devlet adamlarından gelen o duyduğunuz alakayı duydunuz mu, soruyorum size. Duymadıysanız ben size bir şey diyeyim. resul Ekrem buyuruyor ki, öyle bir zaman gelecek ki lebalep camileri dolduracaklar. Fakat Kur'an bir vadide, onlar da bir vadide. Ve arkadan bir hadis tamamlıyorum. Lebalep camileri dolduracaklar. Fakat içlerinde bir tane Allah'a iman eden olmayacak. Siz dehşetli ruhunuzda yaşaya durun. Din'a karşı la kayıtlik ve la bu meselenin dehşetini ruhunuzda yaşaya durun. Ben ümit verilmesi gerekiyorsa ümit vermeyi düşüneceğim. Ümidinizde inkisar asıl olduysa onu gidermeye çalışacağım. Rabbim ümidinizi kırmaya matuf idareyi kelam ettirmesin. Bu mevzuda bana da söz söylettirmesin. Ben ümitten dem tutar, ümidi destanlaştırır, ümitle huzura çıkar ve ümit anlatırım. Ümit düşünür ve ümit konuşurum. Ama bununla beraber bu tehditkar söz, bu yıkıcı söz, sizin ruhunuzda da benim ruhumda da bir heyecan ve helecan meydana getirmeliyim. Endişemizi temelinden sasmalım Ve gerçekten bizi korkutmalıyım. Ya o cemaat biz isek Allah muhafaza buyursun. Evet geriye dönüyorum aziz müslüman. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı seven ona itaat ediyorum İtaat ediyor, onun getirdiği her şeye karşı saygılı oluyor. Onun getirip vaz ettiği prensipleri sonuna kadar korumaya azm ediyor. Hatta bu arada Hz. Ömer gibi kâmet-i bâlâlar, büyük Osmanlı sultanları gibi kimseler, Resul ü Ekrem'in hatıratına dahi Hacerül Esvet gibi hürmet ediyorlar. Aleyhissalâtu Vesselam'ın ayakkabısını, mestini, eski elbisesini, hırkasını ve kılıcını, hatta minberlerde mübarek lehiye-i acaba bunu yutsam mı, gözümün içine mi soksam yoksa burnumun bir tarafına mı bağlasam ne yapsam daima yanımda gezdirsem ruhumdan ayrılmaz bir parça haline getirsem havası içinde, aşkı içinde duyguluğu ve duyarlı içinde aleyhissalatu vesselama karşı gayet ince, gayet narin, gayet duyarlı olarak yaşıyorlar. Biz Bin bir felaket ve felaketin birbirini takip ettiğim son asırlar içinden, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a saygının yıkıldığı son asırlar içindem. 2-3 asırdan bu yana bütün felaketleri gözlerimizinle gördük. Müşahede ettik. Pek çoğunun içinde bulunduk. Fakat bununla beraber aynı duyarlığı göstermedik. Rabbim bize uyanıklık ihsan eylesin. Ahir zamandan Dini mübini İslam'ın faydarlığı mevzundan gerekli olan şeylerle bizleri biraz kılsın. Aziz Müslüman, Resul-ü Ekrem'in geride bıraktığı şeylere saygılı olacağız. Teraktu fikum ma اِنْ تَمَسَّكْتُمْ ف۪ي اِمَامًا fi lan ف۪يهِ badehu abada. بَعْدَهُ Kitab Allah Resul-i Size iki şey emanet bırakıyorum, İki menbaa sizi davet ediyorum. İki havuz size tevdi ediyorum, ondan kana kana içecek ve doyacaksınız. Ondan içmediğiniz zaman da aç ve susuz kalacaksınız. Ondan içip kandığınız zaman itminana ve kalp otraklaşmasına ulaşacaksınız. Onlardan uzaklaştığınız zaman istikrarsızlık altında iki büklüm olacak ve inleyeceksiniz. Size iki şeyi bırakıyorum, sarıldığınız zaman sapıklık görmeyeceksiniz. Sarıldığınız zaman inhiraf görmeyeceksiniz. Sarıldığınız zaman taşkınlığa düşmeyeceksiniz, yoldan sapmayacaksınız. O iki şey Kitabullah ve bir de Resulullah'ın sünnetidir. Size Kitabullah'a emanet ettik, emanet. Rihayet edilmesi gereken bir emanet. Sünnet-i Resulullah, Peygamberin yümünlü ve bereketli elleriyle, sağa sola yerleştiren, hayat adına yerleştirilmiş bütün inciler, mercanlar, bunlar korunması gerekli olan şeylerdir. ...bunlara riayet edecek ve bunları korumaya çalışacaksınız. Bu çetin, bu çok zor işler Rabbim dizinize derman versin... ...size güç ve kuvvet ihsan eylesin. Bir devirde bir hakkın, ona ümmetlik yapan, ona inkiyat yapan... ...ona itaat bulunan kimseler, kendi devirlerini Gülistan'a çevirdiler. Devirleri Haristan'a dönmüş, tek otun bitmediği bir devir haline gelmiş tek yağmur damlasının yere düşmediği bir devir haline gelmiş. Korkunç bir devrim. Bir talalet devrini, bir küfür ve küfran devrini idrak etmiş. Son asrın insanı tıpkı asrın insanları gibi dine mümin ısma sıkı sarılma mecburiyetindedir. Ta talalete düşmesin. Ta karanlıkta kalmasın. Ta aç susuz bulunmasın. Ta itminana ulaşsın ve Rabbim bizi itminana ulaştırsın. Aziz Müslüman, bu da meselenin ikinci bir yönüdür. Resul-ü Vesselam'ı biliyorsak seveceğiz, seviyorsak itaat ve inkiyat edeceğiz. İtaat ve inkiyatını da yine ondan öğrenecek, onun vazettiği prensipler içinde yerine getireceğiz. Muhammed'i bir hayat ihya etmek istiyoruz. Bu kendi kendine olur mu, yoksa bu işin bir yolu ve yöntemi vardır? Kur'an-ı Kerim'in gönüller tarafından bilinmesini ve artık herkesin aşin olduğu bir kitap haline gelmesini arzu ediyoruz. Bunun bir yolu vardır. Bu yolu Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreneceğiz. Onu sevme, O'na itaat etme. Ve itaatin şeklini O'ndan öğrenme mecburiyetinde olduğumuz gibi, aynı zamanda dinine hizmeti de yine O'ndan öğrenecek, O'ndan öğrendiğimiz usul ve prensiplerle O'nun dinine hizmet edeceğiz. Rabbim bu vadide bizi daim ve kaim eylesin. Burada küçük bir meseleye dolayısıyla temas edeceğim. Günümüzde benim mücrim nefsimde dahil, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı seviyor gibi görünen çok münafıklar var. Benim nefsimde dahil dedikten sonra alınmayın sakın. Zira ben şahsen bir gece teheccüdü kaçırdım mı kendime yine nifak yaptın diyorum. Çünkü sen de aşkullah muhabbetullah olsan, şu karanlık geceyi aydınlatırdın diyorum. Elin alemin, namahlemine, yabancısına, Belki de bazen elinde olmayarak gözüm kaydığı zaman sen kör olası şu gözünü kapatabilirdin. Ve hele şu son zamanlardan gençliğimde duyduğum heyecanı duymuyorum. Çünkü bir 20 yaşında delikanlıyken ellerimi açıp şöyle yalvarmıştım. Ya Rabbi ben şu gözlerimin zararını görüyorum. Bana bunları verdin al demeye utanıyorum ama alsan çok memnun olacağım. Zira ahirette seni göremeyeceğim gözü istemem al demiştim. Sonra da pişman oldum buna. Dedim ki iyi göstersin. Kitabı kebirini mütale ettirsin. Verdiği emaneti almasını isteyemem. Ve bunlardan dolayı kendime münafık nazarıyla bakıyorum. Samimi değilim diyorum. Siz neredesiniz onu kurcalamam ben. Kendi kitabınıza kendiniz bakacaksınız. Mümin bir namazını kaçırdığı zaman o gün akşama kadar hem sancı çeker hem de yemekten iştah kaçar. Bu mümindir. Bir gece evradını bıraktığı zaman yemekten iştah kaçar. Bir gün mücadele adına bir şey anlatmadığı zaman birine yemekten iştah kaçar. Bu mümindir. Siz yapıyorsanız başımın üstünde yeriniz var. Ben kendimi anlatıyorum. Benim gibi diyorum pek çok nifak sıfatını taşıyan mücade adına sahnedem. Bağışlayın bir kısım don kışotlar var. Hizmet ederken, Resul-ü Ekrem'i tanımayan, kendini beğenmiş ruh hastaları var. İsterik nöbetlerini cihad adına sahnede gösteren bir kısım hastalar var. Hazreti Muhammed'in dinine Hz. Muhammed'in yoluyla hizmet edilir. Atmosfer meydana getirmekle, baskı ve terör yapmakla, kitler ruhaleti içinde başkalarının nazarlarını kendilerine çekmekle, hizmet ediyor gibi görünüp de siyasi yatırım yapmakla, bütün bu batıl ve yanlış yollarla Müslüman hizmet edemez. Bu yollar makyavalist yoldur. Bizim rehberimiz, rehnumamız, bizim piştarımız ve öncümüz Hazreti öncümüz Hz. Muhammed'dir. Halbuki sokakta üç beş tane toy delikanlı mücade adına sokağa dökülürken yaptıkları şey mevzunda siyere başvurmamaktalar, magaziyi bilmemekteler, Hazreti Muhammed'i tanımamaktalar, sahabinin ruh aletine aşina olmamaktalar. Onlara soruyorum, Muhammedi bir ruh aletini muhammed olmayan bir yolla nasıl temin edecekler? Cehenneme giden bir yolda nasıl cenneti bulacaklar? Şeytanı hoşnut edecekleri bir yoldan nasıl Hz. Muhammed'i bulacaklar? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla artettim. Yol yine Rasul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu. Akıl Mevlana'nın ifadesiyle ona teslim olacak. Akıl ona esir olacak, her fert Gassal'in elindeki meyyit gibi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teslim olacak. Gazlar nasıl meyyiti istediği tarafa evir çevirir, o da öyle olacak. Bakın sahabi bu hususa tercüman olurken meseleyi nasıl anlatıyor bize. Resul-ü Vesselam'ın mübarek dudaklarından dökülen her şey, muhkem kanun gibi fertlerin hayatında hemen kendisini gösterirdi. Neyi yasaklamışsa cemaat harfiyen iştinap ederdim. Neyi emretmişse cemaat harfiyen temessük edersim sıkı sarılırdım. Allah Resulü'nün emrettiği şeylerden terk edilmiş bir şey göstermek mümkün olmadığı gibiyim. Yasakladığı şeylerinde yapıldığını göstermek mümkün değildir. Ve bir sahabi Allah'tan aldığı bir şey yaşamadan ikinci bir şeye doğru gitmeyi düşünmezdim. Bir ayet inerdi onu yaşardım. Tamam arkadan ne geliyor diye onu intizar etmeye başlardım. Ve ayetler indikçe resul Ekrem şurada, burada, sokaklarda veya mescidin içinde halka bunları duyurur ve ilan buyururlardım. Herkes de duyar ona göre vaziyet alırdım. Kendisini ona göre şekillendirirdim Ebu Büreyde bize naklediyordu. Efendimiz Medine-i Münevvere'ye giderken o ilk bayraktar olan insandır Ebu Büreyde. Efendimizin başına para konmuştum. Kim onu getirirse şu kadar para var demişlerdi. İlk defa Hükâşe İbn-i Vesselamın arkasına düşmüştüm. Vesselam arkadan yaklaşmış fakat gördüğü bir mucize ile geriye dönmüş ve ''Ya Resulallah'' demiştim ''Sana ilişmeyecek ve arkadan gelenleri geriye çevireceğim.'' Onun arkasından paraya hırs göstererek Ebu Birey'de de resul Ekrem'in arkasına düşmüştüm. Medine'ye yaklaştıkları zaman Ebu Bireyde resul Ekrem'e yaklaştım. Allah Resulü ona hiçbir şey söylemedi. Bunu tanıyordum. Kabilesinin başında sözü sohbeti geçer bir insan olduğunu biliyordum. Tanıyordu bunu. Sadece ona döndü baktı ve bakışlarından şunu anlatıyordu. Yani sen de mi paraya hüsvet gösterdin? Senin için peygamberlikle gelen insanın başına sen de tama ettin. Üç beş kuruş para için sen de bu adi ve deni yola tenezzül ettin. Şu dünyayı dun için sen secde ettin. Bu bakışlar öylesine içini yıkamıştı ki Ebu Bireyden'in. Başındaki sarığını açtım, kılıcının ucuna taktım ve şöyle haykırıyordu. Evet ben de ya Resulallah, senin gibi şanı yüce bir peygamber Medine'ye girerken nasıl bayraksız girer, Bayrakların olayın dedim. Bir anda gönlü yummuş ve yıkanmış, bir anda ihtida etmiştir. Ve işte bu Ebu Bireyde anlatıyordu. Resul-ü Ekrem'in münadisinin sesini duyduk, sokakta bağırıyordu. Bizse bir evde daha içki yasak edilmediği için içki içiyorduk. Fıçılarda yıllanmış şaraplar vardı. Takiler destilerle halkın başının önünde, başının üstünde dönüp duruyorlardı. Kaderler birbirine dokuşuyordu. Biz mes ve sermez kendimizden geçmiş, dünyevi ve süfli zevklerimizi yaşıyorduk. Resulullah'ın münadisinin sesi duyuldu. Arkadaşlardan bir tanesi sokağa çıktım. Sokaklarda dolaşan münaidin dudaklarında şu ayetler aldı bize getirdi. Ya yuhalladın amanu! İnmelı khamru ve meysru ve ancabu ve azlam. Ricsumın amelı şeytan, feshtenibu. La allakum tüflihun. Ey iman edenler Şu zararlı meşrubat içkim. Falokları ile kumar oynamam! Ve aynı zamanda kumarın her çeşidim. Bunlar Allah'ın yasak ettiği şeylerdir. Bunlar ricsidir, pisliktir. şeytanın amelindendir. Bunlardan kaçının ki felah bulasın. İnne ma yuridu şeytan en yuqa baynakum el vel baghdav vel Şeytan içkiyle ve kumarla sizin aranızda oyun oynamak ister. Sizi birbirinize düşürmek ister. Nesilleri güdükleştirmek ister. Milletlere kastetmek ister. Siz şeytanın aranıza girmesine imkan vermeyin. İnne yürüdü yuridu şeytan en yuqa baynakum el vel Düşmanlığı körükler, adaleti körükler. Fil hamri vel meysir, ve yesuddekum an zikrillah namazdan alıkoymak isterim. Ve anis salâfe hel entüm müntehun, gayrı artık vazgeçmeyecek misiniz? Sahabinin müşahedesine bakın. Vallahi diyor, birinin elinde kase vardı veya testi vardı onunla bardağa döküyordum. Birinin elinde bardak vardı, yerden kaldırıyordum. Birinin elinde bardak vardı ki dudağına götürmüştüm. Ve yıllanmış şaraplar fıçıların içindeydim. Allah'a yemin ederim ki fehalen tüm taun artık vazgeçmeyecek misiniz? Sözünü duyunca elinde bardak bulunan bardağı attım. Bardağı kaldırmak üzere olan bıraktım. Elinde testi taşıyan testiyi döküverdim. Ve elle, evlerindeki fıçıları dökerken de dudaklarında daima şu sözlerdim. Ülferti içindeydiler. İntehain ya Rabbena. İntehain Rab diyor ki vazgeçmiyor musunuz? Vazgeçtik ya Rabbi diyorlardım. Vazgeçtik ya Rabbi diyorlardım. İkinci bir emre ve direktife lüzum yoktur. İkinci ihtara lüzum yoktur. İkinci hatırlatmaya lüzum yoktur. Bir gönül Allah'a iman etmişse Allah'tan gelen şeye inkiyat edecektir. Ağızdan dökülür dökülmez. Gastalin elindeki meyit gibi nebiler nebisine itibar ve iktidar ediyorlardır. Uyuyor ve muhalefete asla yer vermiyorlardı. Rabbim bizi de o inkiyat anlayışına ila buyursun. Sahili selamete çıkarsın, bizi emne eman lütfeylesin. Aziz Müslüman, Resul-ü Ekrem'in yoluyla bize talim ettiği daire içinde Resul-ü Ekrem'in dinine hizmet edeceğiz. Ben sokaklarda verilen kavganın milletimizin milli selameti adına. Memleketimizin selameti adına hiçbir şey getirmeyeceği kanaatindeyim. Bizim derdimiz neslimizin ihmal edilmesidir. anne kendi evladını ihmal etmiştir. Maallim talebesini ihmal etmiştir. Basiretliler, idraklı olanlar, etraflarını görememiş mağaradaki yaşayanlar gibi yaşamışlardır. Yüzlerini mağaranın kapısına dönmemiş, eşya ve hadiselere nüfuz etme, anlama, kavrama lüzumunu duymamışlardır. Ve sonra felaketler birbirini takip etmeye başlamıştır. Dert budur. Dermanı da meseleye resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluyla muhalecede bulunmaktır. Neydi resul Ekrem'in yolu? Dinlersen bizim rehberimiz, liderimiz ol. Etrafında toplanalım. Seni dinleyelim, ağzından çıkana kulak verelim. O bunları müstehziyana karşıladın. Zira gönüllerde iman yoksa? dinamik kuvvetin bir kısım meseleleri aşağıya dikte etmesin. Sadece taban tabakasında nifakın meydana gelmesine yol açar. Kafirler münafık olur, başka bir şey olmaz. Baskı yaparsınız kafirler münafık olur. Rahmetlik pederim anlatırdı benim. İstiklal Harbi'ne milletimiz hazırlanırken milleti zorla camilere dolduruyorlardı. Yukarıdan emirler ve direktifler geliyordu. Buhari okunacak ve Kur'an okunacak diye. Şu gözlerimle gördüm. Erzurum gibi mütedeyyin bir yerde halkın pek çoğun halk camiye girerken bağışlayın halalarda beklerdi çıkarken karışır dışarıya çıkarlardı. İşte buyurun yukarıdan meseleyi dikte edip düzelteceğim diyen gafillerin gafilane görüşlerim. Sen baskı yapacaksın da Müslüman olacak. Allah kimin kalbinde iman ışığını yakarsa o olacak Müslüman. Aklını doyuracaksın, kalbini doyuracaksın, itminan vereceksin, Emniyet telkin edeceksin. Düşmanlığı yıkacaksın. Topluluklar arasında difüzyona yol açacaksın. Yaklaşmaya yol açacaksın. Münasebete yol açacaksın. Her ferdin birbiriyle görüşmesini ve temasını temin edeceksin. Allah'ın tevfikiyle Müslümanlığın güzellikleri intikal edecek ve Müslüman olacaklar. Yani yol Resul-i Ekrem ve Vesselam'ın yolu. Ne yaptı Allah Resulü bu yoldan? Kendisine reislik teklif edildiği zaman, ''Vallahi bu salife buradan gider de ben bu davadan vazgeçmem.'' diyordum. Buna karşılık ne yaptı Allah Resulü? Sallallahu aleyhi ve sellem. i̇bn arkamın evini bir medrese haline getirdim 13 sene sabırla bekledim. Müslümana ne anlatıyor bu hal? Ebu Zer 3. 4. sene geldim. resul Ekrem'in yanına bin bela girebildim. Bir sürü belalı insanın içinden süzülüp oraya girmesi çok zordu. Ayrılıp oraya girmesi çok zordu. Bin felaket onu kovalıyordum. Bin bela Resul-i Ekrem'in yanına girdim. Resul-i Ekrem'le görüştü ve doldum. Muhakkak çıkıp Müslümanlığı haykırmam lazım ya Resulallah dedim. Ve Beytullah'ın duvarının dibine dikildi la ilahe illallah diye haykırdım. O gün dövdü hurdu haş ettiler. Hazreti Abbas geldi kurtardım. Ertesi gün yine çıktı haykırdı sokağa döküldüm. Yine dövdüler. Yine Hazreti Abbas kurtardım. Üçüncü gün yine aynı şey oldu yine Hazreti Abbas kurtardım. Üveyre Suleklem kendine şöyle dedim: Senin durumun Müslümanlığın şu andaki haline müsait değil. Sen rifar oymana git. Bizim zuhur ettiğimizi duyunca gelirsin. O güne kadar sen zarar vereceksin bizden. Yumurtalarımızı kıracaksın. Panazdan veya yüz tutmuş ciyvciğlerimizi öldüreceksin. İçinde bir terin olmadığı halde, asırlardan beri atılan tohumların ve rüşeğimlerin kurumasına sebebiyet vereceksin. Dolu yüklü bulutları tahrik edeceksin. Ümmeti Muhammed'in doluya tutulmasına sebebiyet vereceksin. Senin durumun müsait değil bu işe diyordum. Aynı şeyi seyyidine Hazreti Ömer yapıyor altıncı senem. Üç defa topayı yayınca geliyor ya Resulallah, yol bu değil diyor. Ve hicret etme mecburiyetinde kalıyor. resul Ekrem'in yolu bu resul Ekrem'in bir duvara yazı yazdırdığı vaki ve varit midir? Var mıdır Resul-ü Ekrem'in sloganı attığı, Var mıdır gençleri sokakta birbirine düşürdüğüm? Hazreti Muhammed'e davet ediyorum. Komünist, Müslüman birbiriyle görüşecek. Ülkücü, akıncı birbiriyle görüşecek. Hepsi Müslüman olacak. Birbiriyle temas edecekler. <Gülüyor> Hazreti Muhammed'in yolu sallallahu aleyhi ve sellem. Sizi nefsim adına bir şeye çağırıyorsam Rammiz hocanın oğluna Allah kürsüden inmeden derbeder etsin. Sizi Hazreti Muhammed'in yoluna çağırıyorum. Hazreti Muhammed'in yolunda kavga vermem. Hazreti Muhammed'in yolunda mücadele vermem. Çilesi ve ıstırabı olmayanın, bir kısım toy delikanların merdivenin basamaklarına basa basa yükselmemiş, Müslümanlığa hizmetinin hesabını vermemiş, masanın başında oturmuş, Müslümanlık idare etmeye kalkan bir kısım mevzuhur kafaların, nevzuhur ruhların milleti maceraya sürüklemesi karşısında çok basiretli ve idraklı olmak lazım. Biraz 25 senedir ben bir adama bir şey anlatacağım diye tanrı duyuyorum. Ben en mücrimiyim bu davanın. Binlerce insan yemeden içmeden hizmet etmiş. Hakkımız yok bunların tohumlarını çürütmeyen. Hakkımız yok onların hazırladığı civcivleri öldürmeye. Hakkımız yok o yeşillikleri ve çemenzarları harizar hale getirmeye, perişan hale getirmeye hakkımız yoktur. Aziz Müslüman, meselenin vicdanında bir ağırlık, bir baskı yapması hasebiyle ben heyecana kapılarak kulaklarınızı tırmalayıcı kelamda ve lafta bulundum. Rabbim beni muhakkaza etmesin, ondan özür dilerim, günahlarımı bağışlasın. Ayrse yedimse sizin de kalbinizi kırdım sen. Siz de kusura bakmayın. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor>